95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçilerimiz Merve Uslu ve Burak Uslu'ya teşekkür ediyoruz programa başlarken. Ee, bir hafta aradan sonra e, Açık Yeşil'e devam edeceğiz. Açık Yeşil'i geçen hafta maalesef yapamadık bir son dakika e, zaman e, çakışması nedeniyle. Ben yoldaydım o sırada. E, yetiştiremedim yani programa yetişemedim. Neden yoldaydım? Birazcık çok kısa onunla ilgili birkaç şey söyleyerek başlayayım isterseniz. Lütfen. Geçen hafta tam da dün Yeşil Gazete'de çıkan bir haberin üstüne aslında konuşacağım. Yeşil Gazete'deki haber Ali Ağa'daki Habaş Endüstri'ye ait cüruf depolama tesisine üçüncü kez ÇED olumlu kararının iptali verilmiş. Yani üç kere ÇED'ine olumlu karar veriliyor. Ve üçüncü kez de mahkeme, İzmir Üçüncü İdari Mahkemesi iptal ediyor bunu. Cüruf depolama tesisini ne demek? Bunlar e, metal işleme tesislerinden ki bu örnekte e, Türkiye'de en çok bulunan demir-çelik tesislerinden çıkan bir atık olan e, Cüruf'un yani ocaklardan ya da yüksek fırınlardan e, çelik üretilirken, de, e, yüksek fırında demir üretilirken, diğer ocaklarda da çelik üretilirken e, çelik ağır olan çelik altta akarken sıvı çelik işte içerisi ocakların 1500 1600 derece falan üstte kalan daha hafif malzeme işte içinde silikon karbon vesaire olan daha hafif olan malzeme üstten böyle bir çamur gibi akıyor o çamur e, işte donduktan sonra cüruf adı verilen işte bir Malzemeye dönüşüyor ama işte uzaktan bakınca kömür tozuyla e, toprak karışımı bir şey gibi görünen bir malzeme. Bunu e, çeşitli yerlerde kullanabiliyorlar. Örneğin yol döşemelerinde asfalta karıştırarak e, yol yapımlarında falan kullanıyorlar ama tabii Türkiye'de bunlar o kadar çok e, bu atıktan çıkıyor ki büyük bir kısmını da e, çeşitli yerlere bulabildikleri yerlere cüruf dağları oluşturacak şekilde... E, açığa depoluyorlar açıkçası. E, yığıyorlar daha doğrusu. Hani depolama bile demek doğru değil. İşte bunun ÇED raporu Alada bir kez daha ithal edilmiş mahkeme tarafından. Şimdi benim geçen hafta programa yetişememe neden olan şey de bir araştırma gezisiydi. İstanbul Politikalar Merkezi'nde Türkiye'de demir-çelik endüstrisinin karbonsuzlaştırılması mümkün mü? Bu konuda bir araştırma yürütüyoruz. O araştırma için Geçen yıldan beri işte bir önce bir rapor mevcut durum raporu yayınladık hatta bu rapor yayınlandığında da söylemeyi unuttum açıkçası şu anda IPM'nin web sitesinden merak eden varsa meraklısı varsa girip bakabilir bu raporun ardından da şimdi işte gidebildiğimiz ulaşabildiğimiz yerlere fabrikalara falan gidip karbonsuz bir çelik üretimi mümkün mü? Bunu araştırmaya çalışıyoruz ve Türkiye'deki sanayi bu konuda ne yapıyor? Bir önce şey, sözünü <gülüyor> kestim ama ÇED yani çevresel etki değerlendirme ÇED olumlu <gülüyor> raporu ne demek ve iptal edilmesi ne demek bunun? ÇED olumlu yani bu bir alanı işte Alağdaki bir alanı bir köy köyün yakınında hatta bakayım şehit Kemal Mahallesi'nde bir Ala ilçesine bağlı bir cüruf depolama tesisi açmak istiyorlar. Bu da tabii çevreye zararlı etkileri olduğu için çevresel etki değerlendirme raporu isteniyor. Üst üste üç kere çevresel etki değerlendirme raporu diyor ki bunların çevreye bir zararı yoktur. Fakat çevre halkı dava açıyor ve üçüncü kere her seferinde hiçbir... Mahkeme kararını kabul etmeyip baştan çet yaptırıyorlar anlaşılan. Ee, bunu da iptal ediyor. Yani diyor ki mahkeme bu, bu çevreye zararlıdır, kamu yararı yoktur. Şimdi bizim de bu gezi sırasında gördüğümüz bir Curuf Dağı var. O yüzden oraya bağlayacağım aslında. Ee, bu Curuf Dağları'nın neye benzetti ben de e, görmüş oldum bu gezi sırasında. Ama ona geçmeden çok kısa niye böyle bir şeyle ilgileniyoruz onu söyleyeyim. Ee, Demir-Çelik Endüstrisi sanayi sektörleri içerisinde e, iklim değişikliğine en çok neden olan yani karbon emisyonları en yüksek e, yüksek emisyonlu ya da yüksek enerji yoğunluklu denen sanayi biçimi bir yandan da biliyorsunuz hani bütün bir e, uygarlığın yani sanayi uygarlığının temelini oluşturuyor yani çelik e, demir ve çelik e, Türkiye'de de özellikle son yıllarda giderek artan bir e, üretim var e, ve ee, diğer ülkelerden farklı olarak Avrupa ülkelerinden farklı olarak Türkiye'deki çeliğin büyük bir kısmı elektrikle üretiliyor. Yani yaklaşık %70'i elektrikle üretiliyor. %30'u yaklaşık da bu işte bizim klasik bildiğimiz büyük demir çelik fabrikalarında üretiliyor. Yani yüksek fırınların olduğu entegre tesis yerlerde üretiliyor. Ee, Türkiye'de bu entegre tesislerden 3 tane var biliyorsunuz. En eskisi Karabük 1937'de kurulan Karabük Demir Çelik Fabrikası daha sonra İskenderun Demir Çelik Fabrikası ve Ereğli Karadeniz Ereğli Demir Çelik Fabrikası var. Bu üçü dışında da işte 38 tane falan galiba ark ocaklı denen elektrikle çalışan tesisler var. Daha küçük çaplı ama ve emisyonları da daha az. Şimdi bunların neden iklim değişikliği açısından önemli olduğuna çok kısa bir rakamla değineyim. Yaklaşık olarak Türkiye'deki Demir-çelik sektörünün karbon emisyonu 2021 yılına göre 40 milyon ton ki bu da Türkiye'nin toplam seragazı emisyonlarının %7'si ediyor. Yani sadece e, bunun 25 milyon tonu da sadece bu 3 fabrikadan çıkıyor. 3 e, büyük fabrikadan geri kalan işte 15 milyon tonu da daha küçük olan e, elektrikli fabrikalar tarafından üretiliyor. Yani bunların toplamı... Türkiye'nin toplam emisyonlarının yani her şey dahil emisyonlarının %7'si bu da çok büyük bir miktar yani kömürlü e, termik santrallerden sonra e, herhalde bir de belki biraz doğal gaz santrallerinden sonra hani e, en önemli e, karbonsuzlaşması gereken sektör çelik sektörü ama çelik sektörü sadece iklim değişikliğine yol açmıyor bir de çevre kirliliğine yol açıyor belki bu araştırmayı bitirdikten sonra ayrı bir program da yaparız bunları konuşuruz ama bu şeyde biz Karabük Demir ve Çelik Demir Çelik Fabrikası'nı ziyaret ettik. Oradaki üretimi gördük işte uzmanlarla konuştuk falan. Daha sonra da Ereğli'ye gidip Ereğli'deki çevre hareketinden arkadaşların yardımıyla o bölgedeki Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın yarattığı önemli bir sorunu gördük. Yani Temelde bu fabrikalar iki sorun yaratıyor. Bir tanesi tahmin edilebileceği gibi hava kirliliği yani özellikle Karabük'te inanılmaz bir hava kirliliği vardı. Ee, bir de ikinci olarak bu katı atıkları yani cüruf denen e, yani sıvı atık problemi de varmış ama onu bizim gördüğümüz cüruf denen katı atıklar. Biz e, Ereğli'nin hemen çıkışında Alaplı diye küçük bir yer var. E, Alaplı'nın hemen üzerindeki bir köyün bir işinde böyle bir vadi, çevresi ormanlık ve fındık ağaçları, fındık bahçeleri olan bir yerde bir dere yatağının e, ve hemen dere yatağının yanındaki alanın e, cüruf dağlarıyla dolu olduğunu gözlerimizle gördük ve tamamen e, hiçbir lisans, hani burada hiç olmazsa bir çet başvurusu yapmışlar. Orada herhangi bir lisans, misans hiçbir şey yok. E, ortada bir tesis yok. E, buldukları yere dökmüşler yani ve oradaki köylüler de buna karşı defalarca dava açtır, açmışlar ve en sonunda da durdurmuşlar aslında ama durdurana kadar e, bayağı bir iş işten geçmiş fındık bahçelerinin e, neredeyse aralarında e, sürekli hani en ufak bir e, yağmurda aslında e, su, yer altı sularına karışabilecek içeriği olan işte metal içeriği de olan bir malzemeyle yığılmış durumda. Dolayısıyla yani bizim çok da görmediğimiz hani daha çok altın madenleriyle falan ilgileniyor biliyorsunuz hani çevre hareketi çok da görmediğimiz yerlerde yerlerde çok büyük böyle e, çevre problemlerinde yaşandığını görmüş olduk böyle bir giriş yapmış olduk. Şeyde çok burada bir ufak ilave de bulunayım izninle. Yani bakanlığa karşı köylülerin açtığı iki davayı da kazanmışlar ve her iki karar da İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiş. Hangi gerekçeyle iptal edildiği çok düşündürücü tabii. Ve bu dava sürerken mahkemenin köylüleri haklı bulduğu ikinci dava henüz sürmekteyken Bakanlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı <gülüyor> bizzat aynı alanda üçüncü kez aynı tesis için ÇED olumlu kararı veriyor. Yani çevreye zararı yoktur diyor. Bunu da veren, karar veren şey çevre, şehircilik, pardon şehirciliği kaldırayım, çevre ve iklim değişikliğiyle uğraşan bakanlık. Evet. Çok evet ilginç. evet. yani e, tabii orada mücadeleyi sürdüren köylülerden çok şey duyduk e, yapılan usulsüzlükler vesaire üzerine e, ama belki daha sonra kendilerini de konuk edip daha detaylı konuşuruz. Orada da ama yine de hani halkın mücadelesi işte bu örnekte de görüldüğü gibi sonuç veriyor e, o yüzden hiç bırakmadan e, orada da uğraşmaya devam ediyorlar zaten. Ee, böyle yani demin çelik mezesini daha sonra tekrar e, konuşuruz. Ee, nasıl, nasıl karbonsuzlaşacağı falan çok uzun iş yani e, kolay bir iş değil ama mümkün. Hani bunun da nasıl olabileceğini daha sonra konuşuruz. Şimdi bugün biraz e, Guardian'da üst üste birkaç yazıyla e, üzerinde durulan bir konu vardı. E, Avrupa ağırlıklı ama dünyanın pek çok yerinde iklim aktivistlerinin nasıl kriminalize edildikleri söyleyemedim. Yani suçlu hale suçluymuş gibi bir muameleye maruz bırakıldıkları ve aslında üzerlerine bir baskı oluşturulduğuna dair bir tane özellikle bir yazı son derece kapsamlı. Yani dünyanın neresinde neler olduğuna dair. Özellikle son birkaç yıldır sanırım 2019'dan sonra bu Extension Rebellion'ın da çıkmasıyla beraber, yok oluş isyanının da çıkmasıyla beraber daha da arttı. E, dünyanın çeşitli ülkelerinde işte Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Guatemala, Şili, Hindistan, Tanzanya, e, İngiltere, e, Avrupa'nın özellikle Almanya, Avustralya gibi çeşitli yerlerde nasıl barışçı protesto eylemlerini ya da blokaj eylemlerini nasıl e, çok şiddetli e, şekilde bastırıldığına dair bir. Haber tabi bu özellikle de hani tırnak içinde demokratik batı ülkelerinde olduğu zaman daha çok dikkat çekiyor ama örneğin bir haberde Vietnam'da yaşananlarla ilgili vardı onu gördün mü Ömer abi bilmiyorum. Evet gördüm biraz da yani iki cümleyle de bahsetme fırsatımız olmuştu bu da Vietnam savaşını başından beri izlemeye ve buna karşı çıkmaya çalışan biri olarak akıl durdurucu bulduğum yani bir şeydi Vietnam'ın çevre. E, aktivistlerini e, halk düşmanı ilan etmesi gibi bir durumdan bahsediyoruz. Evet, evet tamamen öyle olmuş. Hatta bunu da diyor zaten haber Vietnam e, bundan yaklaşık bir yıl önce e, zengin ülkelerden endüstrileşmiş ülkelerden kömürden çıkış için ciddi bir e, işte kaç milyar dolardı şimdi tam hatırlamıyorum 15 milyon dolar galiba 15 mil, özür dene milyar. 15 milyar dolarlık bir iklim finansmanı sözü almasından hemen sonra yapıyor. Ki yorumlayanlar da diyorlar ki yani bu paranın finans kuruluşları tarafından verilmesinin arkasında çevre kuruluşlarının çok önemli bir rolü vardı. Şimdi Vietnam parayı aldıktan sonra ya da para sözünü <gülüyor> aldıktan sonra bu çevrecileri hapse tıkmaya başladı. Ve şöyle yapıyorlarmış birkaç kişinin ismi var mesela Ngo Tito Nien bir tanesi bir başkası çok ünlü bir çevreciymiş şu an Timin Hong. Bunlar e, mesela şey e, vergi kaçırma gibi bir takım e, hiçbir kanıt veya inandırıcı olmayan e, kanıt da gösterilmiyor e, zaten. Laf, evet öyle kanıt söyleyeyim. gösterilmeyen e, hızlı yargılamalarla vergi kaçırdı diye e, hapse mahkum ediliyor e, bu insanlar ve ciddi bir şekilde e, üzerlerinde baskı olduğu söyleniyor. Şimdi Avrupa'da da e, ya da şeyde Avrupa, Amerika, Kanada gibi ülkelerde ise e, bu ne denir ona doğrudan eylem gruplarına yönelik daha çok o, evet. ağırlıklı bir e, şey var. Mesela işte bu Sunrise Movement gibi Amerika'daki yani gün doğumu hareketi diyoruz değil mi? E, evet gün doğumu hareketi. Işte climate <gülüyor> Defiance, e, işte şey gelecek için <gülüyor> cumalar, son kuşak, last generation, ee, bu bir tane e, lastik söndürücüler diye bir e, grup var mesela. Ya yani şeylerin, e, büyük SUV'lerin, e, 4x4 araçların e, lastiklerini söndürerek bir eylem yapıyorlar mesela. Böyle doğrudan eylem ya da trafiği bloke eden, Just Stop Oil gibi mesela ya da işte müzelerde çeşitli eylemler yapan e, en son hatta bir tiyatro oyununu durdurdular değil mi şeyde... E, Londra'da. Londra'da evet. E, Dün de sefiller şey oldu. E, sefilleri durdurdular. Dün de Greta Thunberg'de, yani Londra polisi tarafından tutuklandı. Gözaltına alındı. Gözaltına yani. Şeyi protesto ediyorlardı. Fosil yakıt yöneticileri ve bakanların hükümetten, hükümet yetkililerinin birlikte toplantısını yani şeye devam, küresel iklim değişikliğini. Tam gaz devam mitingi gibi bir şey kapalı kapılar ardından yani para ve petrol konferansı bu diyor ve omurgasız politikacılar da aralarda lobicilerle yani tarihin en vahşi durumundaki lobicilerle uzlaşmalara varıyorlar, anlaşmalar karanlık, yok edici endüstrilerle yapıyor, fosil yakıt endüstrisinde böyle karanlık işler oluyor diyor. Ve bütün dünyanın döbü, dört bir yanında da insanlar perperişan ve ölüyorlar bunun sonuçlarından, iklim krizinin bu endüstrilerin faaliyetleri sırasında dolayısıyla mahvoldukları iklim krizinden dolayı biz de bunun protesto ediyoruz Yani elitler, seçkinleri, petrol ve para konferansı hiçbir geçiş, enerji geçişi falan sağlamak niyetinde değiller. Ve bu kar peşinde bu korkunç yıkıcı şeye devam etmek planlarında diyor ama gözaltına almışken bir de videosu var. Guardian'da. İttihazı haber bu da. Evet yani e, mesela bu Bahsettiğimiz baskıların en büyüklerinden bir tanesi İngiltere. Zaten ilk aslında başlayan daha Boris Johnson zamanında yasaları değiştirip bu tür doğrudan eylemlere karşı çok sert yeni cezalar getiren bir ülkeydi. Bu yıl başlarında galiba bunda konuşmuştuk. Marcus Decker ve Morgan Trolland bir şeyi, köprüyü, bir otoyol köprüsünü Londra'nın doğusunda bloke ettikleri için 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılıyorlar. ve inanılmaz yani uzmanların söylediği şeyler. Bunlar draconian diyorlar. Yani işte ne denir? Zalim şey? yasalar Zalim yani, yasalar evet. Yani şey de yavaş yürümek bile aylarca ha hapis yatma suçunu yani getiriyor bu yeni yasalar. Yavaş yürümek dediğim yani şeyi engelledi diye işte işte Onun dışında e, hep bir kısmını hep açık kişişilerde konuştuğumuz Hollanda'da 1500 kişinin e, gözaltına alındığı bir e, yine otoyol blokajı eyleminden bahsediyor haber İsveç'te e, yine bir otoyol blokajı sırasında e, 4 haftaya kadar e, gözaltında tutulmuşlar içeride tutmuşlar Almanya'da e, şeyin bu last Generation'ın yani son kuşak eylemcilerine, evlerine baskın baskınlar. Evet. Bak, evet 4 bin 4000 kişinin 4000 kişinin gözaltına alındığı falan. Bunlar gerçekten e, ya bu nedir nasıl tarif etmek lazım bilmiyorum. Yani e, fosil yakıt şirketlerinin tam anlamıyla hizmetine girdiğini gösteriyor herhalde hükümetlerin. Daha doğrusu hizmetinde oldukları düşünülüyordu. Şimdi ispatlanmış olduğunu gösteriyor. Evet. Evet, <gülüyor> evet. Yani demokrasiyi askıya alacak e, bir yere doğru Gidiyor. Hani bir yandan sanki Avrupa ülkeleri iklim eyleminin şampiyonuymuş gibi e, görünürken ve kendilerini işte bu yüksek azaltım hedefleriyle falan e, işte gri, yeşil mutabakatla falan e, çok gerçekten iklim politikası yürütürlerken bir yandan da e, hem e, yeni petrol yataklarının falan açılmasını aslında sağlayıp ya da bunlara izin verip e, petrol ve kömür e, hem de Protestocuları aslında bunun arkasında hangi aşırı sağcı düşünce kuruluşlarının olduğunu da önceki hafta konuşmuştuk bu Atlas Network ile ilgili yazıyı <gülüyor> konuşmuştuk. Yani bir böyle organize kampanya devam ediyor. Bu arada çok kötü bir haber de e, Exxon'un e, son yıllarda aslında bu mobili e, mobille birleşmesinden bu yana 1998'de mobille birleşmesinden bu yana yaptığı en büyük e, anlaşma yani Amerika'nın en büyük petrol ve gaz yataklarından biri olan Texas tarafındaki Permian Basin denen yer ya da Permian demek lazım herhalde buna çünkü jeolojik bir şeyden geliyor. Hmm. Permian alanındaki şeye 59 buçuk milyar dolarlık bir şeyle satın almış Pioneer Natural Resources satın almış yani bu mobille yaptığı birleşme kadar büyük bir birleşme. Ve bunu yapabildiğine göre oradan daha çok uzun yıllar petrol çıkarmaya devam etmeyi hedefliyor demektir yani. Hani petrol şeyden çıkmayı değil mi karbonsuzlaşmayı düşünen bir ekonomide böyle bir yatırım yapmazsınız herhalde? Ee, evet ilginç de bir şey var tabii bir yandan da dünyanın en büyük güneş enerjisi alanına da yatırım yaptığı da haberini de bir makburenin son yazısında gördüm ama daha Exxon mu yapmış? Evet. Ona da onun da parasını ona da biraz para yatırmış yani bu korkun cehenneme giden yolun ortasında bir de azıcık müthiş işi veren bir haber olarak niteliyor. Ya da şöyle Dil de mahkebin. denebilir. Şöyle de denebilir. Onu da ben yiyeyim diye bakıyor olabilirler. Yani. <gülüyor> evet. Aynen öyle. Yani oradaki paraları da biz... Evet. E... Ne olursa olsun o iyi bir şey diyor. <gülüyor> Ama tabi cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşeli yani. Öyle de çok acayip bir durum var yani. Evet. E... Onun dışında e... birkaç e, haberle devam edersek 2023'ün e, tüm zamanların en sıcak yılı olacağı %99 e, olasılıkla kesinmiş. Yani %1 ihtimalle belki olmayabilir diyorlar ama %99 bu Carbon Brief'in e, araştırması var. E, bütün şeylere göre NASA'dan, NOAA'dan, Copernicus'e kadar hepsinin şeyleri araştırmaları ya da projeksiyonları en sıcak yıl olacağını gösteriyor maalesef. Onun dışında bir Yeşil Gazete haberi Amazon nehrinin kuraklık nedeniyle yüzyılın en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor. Evet, 121 yıldan beri en düşük seviyeymiş. Hem de Manaus gibi çok büyük bir limanda 122 yıl önce ölçüyorlar mıymış acaba Amazon'un su seviyesi? Ee, öyle diyor yani 1902'den ha. beri hmm. bu Guardian'ın haberinde gördüm ben de aynı şeyi yani çok şeyler kalmış olduğu gibi tekneler falan karaya oturmuş. Tekneler ve karaya oturmuş evet. En önemlisi de tabii uzak ve muhtaç olan ihtiyaç içinde olan kasabalar ve köylere yiyecek ve su götürülemiyormuş. Kuraklık var mağaza Evet bir başka e, ilginç haber artık bu e, yani nasıl bir şeydir e, şey zamanında Boris Johnson zamanında hani Glasgow e, iklim zirvesini yaptıkları dönemde İngiltere hükümeti biraz daha böyle iklim şampiyonu olmaya çalışıyordu ya o dönemde e, gelişmekte olan ülkelere verecekleri şeyi arttırmışlardı e, parayı. Arttırma sözü vermişlerdi. Şimdiki hükümet arttırmanın yolunu bulmuş. Zaten vermekte olduğu bir takım e, yurt dışına yönelik fonları ya da yardımları. Hani bu e, şey yardımı ne denir ona? İşte overseas fondlar falan var ya. Kalkınma yardımlarını. Kalkınma yardımlarını. E, i̇klim finansmanının tanımını değiştirerek zaten verdiği parayı iklim finansmanı gibi gösterip bu şeyi tamamlama gibi bir yola gitmeye karar vermişler. Nasıl? Yani verdiğin parayı arttırmıyorsun. Sadece başka yere verdiğin parayı o tarafta muhasebeleştiriyorsun ve böylece verdiğin parayı arttırmış gibi yapıyorsun. Yani evet, evet yani bugün iki, çaldığımız iki parçadan ikincisi olan Chuck Berry'nin doğum günü münasebetiyle de çaldık. Cengiz'e aktarada <gülüyor> ithaf ettik. Too much monkey business. Yani Ali Cengiz oyunlarından geçilmiyor dünyada. Tamamen yalanlara dayalı bir sistem oldu yani. Bir Ali Cengiz oyunu da yine İngilizlerden. Ee, İngiltere'nin e, iklim finansmanı olarak yine gelişmekte olan verdiği ülkelere verdiği, gelişmekte olan ülkelere verdiği paranın %10'unu, ki bu da epey bir para yapıyor yani 2 milyar dolar falan, şey pound, 2 milyar pound'u direkt kendi e, Londra merkezli danışmanlık şirketlerine veriyormuş. Yani o paraları dağıtsın diye. İşte aralarında işte <gülüyor> PWC, Adam Smith International falan gibi. Hani müthiş bir tezgah aslında. Yani siz bu cebinizden alıyorsunuz parayı öbür cebinize koyuyorsunuz. Ee, böylece hani e, iklim finansmanı yardım yapmış oluyorsunuz yoksul ülkelere. Şahane değil mi? Evet yani hakikaten <gülüyor> nefes kesici. Ben buna bir te terim olarak acizane cintihar diyorum. Yani cinayet, cinayetle intiharı bir arada gerçekleştiren bir yerden. Evet. Evet, iki şeyin açıkleşinin sonunda şimdi hakiki bir cinayette e, Gazze'de işleniyor. E, hatta bir soykırım e, demek herhalde yanlış olmaz. Bir i̇lk yanlış denizlik. olmaz. Evet. E, şimdi onun için bir e, şarkı çalıp çıkalım. Yani çok kısa bir kısmını dinleyebileceğiz ama Marilyn'in 2012'de yaptığı 17. albümünde 17 dakikalık bir Gazze diye bir şarkı vardır. Ee, sözleri de son derece etkileyici yani şöyle başlıyor gençken her şey bir oyun gibiydi burada yaşamaktan utanmıyorduk ama büyüdüm ve anladım ki bir zamanlar evlerimiz varmış ve bir zamanlar toprağımız varmış evlerimiz yıkılırken üzerimize kurşun yağdırdılar evlerimizi yıkarken daha doğrusu üzerimize kurşun yağdırdılar mozların altında dehşet içinde yatıyorduk diye başlayan tam da bugünü anlatan Marilyn'in e, bir şarkısı bu Sounds That Can't Be Made albümünden. E, onun birkaç dakikalık girişini dinleyerek e, açık işinden çıkalım bugün. E, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.